Kıymetli seyirciler, hepinizi saygıla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Enbiya Yıldırım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden genç arkadaşlarımla birlikte Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı sizlere daha iyi tanıtmak, sevdirmek, onun gönül dünyamızdaki yerini daha iyi pekiştirmek için, dinimize kenarından, köşesinden hizmet etmek için bu programı yapmaktayız. Bugün de yine Aleyhisselam'a ve onun bırakmış olduğu kutlu mirasa hizmet etmek için bir konuyu ele almak durumundayız. Her programda yaptığımız gibi, Değerli kardeşim Safa'yı ben tahtaya çıkarıyorum. O bizim bugün işleyeceğimiz konunun başlığını oraya yazıyor. O güzel yazısıyla. Evet. Safa'cığım yazar mısın? Hz. Muhammed'in görevi her alanda rehberlik etmekti. Hz. Muhammed'in görevi Aleyhisselam her alanda rehberlik etmekti. Tabi rehberlik etmekti derken kime rehberlik etmekti? Tabii ki ümmeti Muhammed'e rehberlik etmekti. Kıymetli seyirciler, hepinizin bildiği üzere Hazreti Muhammed Aleyhisselam da sonuçta bizler gibi bir yaşayan insan idi ve bir coğrafyada hayatını sürmüş olan bir kimseydi Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatına baktığımızda yaşamış olduğu coğrafyaya, yani o zamanki adıyla Arap coğrafyasına, Arap Yarımadası'na baktığımız zaman Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın dini görevleri dışında, bu ifademe lütfen dikkat edelim. Dini görevleri dışında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşam tarzı itibariyle o coğrafyanın diğer fertleri gibi bir yaşam sürdüğünü çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bunu derken niye kastediyorum? Bunu derken şunu kastediyorum. Diyelim ki Araplar nasıl yiyor idiyse Peygamber Aleyhisselam da aynı şekilde yiyor idi. Hatta bakınız İmam Gazali, bizim meşhur imamımız, onun inyasında güzel bir tespiti var. Diyor ki, Hz. Peygamber Aleyhisselam hiçbir zaman sini dediğimiz, hani bizim orada sini derler, sini orada ne derler bilmiyorum. Hani böyle örtüyü serersiniz, altına bir leğen bir şey tahta koyarsınız, onun üzerine de siniyi koyarsınız. Hz. Peygamber Aleyhisselam hiçbir zaman böyle bir sininin üzerinde veyahut da bir masanın üzerinde yemek yemiş değil peygamberimiz. Yani Hz. Peygamber hayatında böyle bir şey yok. Niye yok? Yerde yiyor tabii peygamber aleyhisselam. Yerde yemesinin sebebi nedir? O coğrafyadaki insanların bu şekilde yemelerinden dolayıdır. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselam kıymetli seyirciler peygamber olarak görevlendirdikten sonra bu alana müdahale etmek suretiyle yeni bir yeme çeşidi, yeni bir işte atıştırmaları yemek şeklinde vesaire vesaire yeme içme şeklinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yeni bir tarz getirdiğini göremeyiz. Şimdi bakın Hazreti Peygamber Aleyhisselam yeme içme de bu şekilde olduğu gibi giyim tarzı itibariyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu şekildeydi. Yani neyi kastediyorum? Mesela Peygamberimizin yaşamış olduğu coğrafyada insanlar erkekler için söylüyorum. Genelde üç tane elbise giyiyorlar dışarı çıktıkları zaman. Bir tanesi cellabiyedir, bugün Arapların cellabiye dediği, yani entare diyelim biz buna. İkincisi de şeba dedikleri, hani böyle başörtüsü gibi kafaya atılan şey var ya, o örtü. İkincisi de Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın zaman zaman sarık taktığını, özellikle de savaşlarda sarık takmış olduğunu görüyoruz. Bu üç giysi de esasında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Arapların bilmediği, Peygamberimizin sıfırdan icat etmiş olduğu bir giyim tarzı değil. Evet. Buna da buna çok dikkat edelim. Yani Peygamber Aleyhisselam yeniden sıfırdan bir giyim tarzı icat etmiş değildir. Bakınız Hazreti Peygamber Aleyhisselam az önce ifade etmeye çalıştım. Yeme ile ilgili de yeni getirmiş olduğu bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam et seven bir insan, et yiyen bir insan ama bütün bunlarda kıymetli kardeşlerim Giyimde olsun, yemede, içmede olsun, bütün bunlarda Hz. Peygamber Aleyhisselam tamamen o coğrafyaya uyuyor. Sonucu buradan asla çıkmaz. Ne çıkar? Peygamber Aleyhisselam müdahale edilmesi gereken yerlere müdahale ederek onları ıslah ederdi. Ama dokunulmasına ihtiyacı olmayan meselelerde Hz. Peygamber Aleyhisselam müdahale etmezdi. Mesela bir örnek vereyim size. Peygamber Aleyhisselam az önce ifade ettim. Neyi çok severdi et Abdülbaki? Et yemeğini Et yemeğini Azze Peygamber aleyhisselam Sen de Seviyor musun? Ben çok seviyorum hocam. Biraz zayıf duruyorsun da O yüzden esasında Rufay'ın yanına gideyim. Evet. Rufay'cim sen et, se et seviyor musun? <gülüyor> ha? E, tabii ki. Evet. Ama bu Rufay evlendi bize bir <gülüyor> ikramda bulunmadı. İnşallah en kısa zamanda yani bir et yiyelim hocam. Valla Rufay benim bir huyum var. Kötü bir huyum. Başkalar için kötü bir huyum. Estağfurullah. Çok takipçiyimdir. <gülüyor> Yani seni 10 yıl sonra görsem Ne oldu? Bizim bu, yemek yiyeceğiniz <gülüyor> Kesinlikle aynı şeyi dile getireceğim. En kısa zamanda o zaman. İnşallah, i̇nşallah. En kısa Sizin zaman 1 yıl oldu. Olduğunuz... Evet. Şimdi Hazreti Peygamber H.S. et yemeni seviyor ama hani dedim ya herkes et yiyor Hazreti Peygamber H.S. da yiyor ama Peygamberimizin bir özelliği var. İşte az önce ifade etmeye çalıştım. Putlar adına kesilmiş olan etlerden yemiyor Peygamberimiz. Yani dolayısıyla aziz seyirciler din şerif ile yani o mübarek dinimizle çelişen, ona aykırı olan bir durum varsa Hz. Peygamber aleyhisselamın orada müdahalesini görüyoruz. Ama bununla ilgili çelişmeyen bir durum söz konusu değilse Hz. Peygamber hayatı normal akışına bırakıyor. Burada esasında bir şey var. Burada kıymetli seyirciler Hz. Peygamber aleyhisselamın büyüklüğünün de işaretlerinden bir işaret var burada. O da nedir? Hazreti Peygamber Aleyhisselam gereksiz şeylerle enerjisini sarf eden, uğraşan bir insan değil. Yani diyen ki o coğrafyada insanlar cellabiye giyiyorlar. Tabii açılıp saçılmadıktan sonra. Niye Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona müdahale etsin? Yani başka bir coğrafyaya, giyim tarzını niye oraya getirsin? Kaldı ki o insanların giymiş oldukları giyim tarzı elbiseler o coğrafyaya da de son derece Uygun. uyumludur. <gülüyor> Müsaittir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Değerli kardeşlerim, dinle çelişmedikten sonra eğer dine aykırılık söz konusu değilse insanları rahat bıraktığını görüyoruz. Burada bir şey ben size söyleyeyim aziz seyirciler. Buradan esasında bizim için bir işaret var. Bakın o işaretle nedir? Yeryüzünde yaşayan, yeryüzünde yaşayan bütün toplumlar adetleri, gelenekleri ve örfleriyle hayata bir güzellik katmaktadırlar. Doğru mu? Evet. Doğru. Hazreti Peygamber aleyhisselam da bu gerçekliği görmüş olan bir insandır. Biz şunu yapamayız. Yani diyelim ki Araplar cellabiye giyiyorlar. Dolayısıyla bütün yeryüzündeki Müslümanların cellabiye giymelerini istememiz doğru olur mu? Olmaz. Olmaz. olmaz. Niye olmaz? Şundan dolayı olmaz. Her insan, her toplum yaşamış olduğu o coğrafyayı kendi o gelenekleriyle, örf ve adetleriyle bir güzellik katıyor. Dolayısıyla biz yeryüzünde, ayet-i kerimede de belirtildiği üzere, yolcular çıktığımızda farklı kültürleri gördüğümüz zaman ayrı bir keyif alıyoruz. Dolayısıyla biz eski moğullardan bir Arap gibi giyinmesini bekleyemeyiz. İsteyemeyiz, bekleyemeyiz. Veya tersi. Veya da diyelim ki Japonların geliştirmiş oldukları bir kimona giyiyorlar veya başka şeyler giyiyorlar. Buna da bizim için ölçü nedir? Hazreti Peygamber aleyhisselamın yöntem nedir o yöntem? İslam'a uygun olması. Ha, yani. Bizim için ölçü olan nedir? Nur suresindeki... İsl Ayete Hicaba, bayanlar için özellikle. Hicaba erkekler için tabi setri avret vesaire önemli. İslam'ın temel dinamikleriyle çelişmedikten sonra Hz Peygamber Aleyhisselam hayatı kendi akışı içerisinde bırakmasıdır. Bu hakikaten bizim özellikle dikkat etmemiz gereken bir husustur. Bir, bir Hocam şey. ben soracaktım evet. da. Heh. Hocam Peygamber Efendimiz'in hadislerini ihtiva ettiği konulara göre tasnif edecek olursak e, dini vazifeler, dini görevler dışında kalan hadisleri nasıl değerlendirebiliriz? Ömer Faruk çok güzel bir soru sordun. Farkında olarak mı sordun bilmiyorum ama yani orijinal bir soru bu. Evet diyorsun ama ne sordu? Hocam peygamber efendimizin kendi e, peygamberliğinin dışında yani günlük yaşantısından olan hadislerin e, tasnif edilmesi nasıl sınıflandırılması gerektiğini sordu. Dinlediğini tespit etmiş olduk evet. Şimdi aziz seyirciler benim bir yöntemim var. Ben camide vaaz ederken de cemaate sorular soruyorum. İnteraktif yapıyorum. O yüzden beni dinlemek zorunda kalıyor cemaat. Yani belki çok değerli şeyler anlatmıyoruz ama cemaate sorunca cemaat hemen dikkat kesiliyor. Bakıyor ki bu hoca bizi rahat bırakmıyor. <gülüyor> o yüzden gözler açık dinliyorlar beni. Evet şimdi bu soru çok orijinal güzel bir soru. Şöyle ki şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselamın dini görevler dışındaki alanına bakacak olursak yani bunu da neyi kastediyoruz? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın din adına bizden istemiş olduğu şeyler değil mi? işte zekat ve diğer hususlardır. Bunları şöyle, hayatımızdan tabi bunları ayırmamız mümkün değil. Çünkü İslam hayatın her zerresine müdahale eden bir din. Bu gerçeklikten kendimizi soyutlamadan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın insanlardan istemiş olduğu veya kendisinin yapmış olduğu dini görevlerini şöyle bir köşeye koyalım, öyle kabul edelim. Bunun dışında Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın gündelik hayatına baktığımızda Peygamberimizin konuşmuş olduğu veya da yapmış olduğu işleri beş grupta az seyirciler toplamamızın mümkün olduğunu görüyoruz. Yani buna şöyle de diyebiliriz: Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bilgi alanı, Peygamber Aleyhisselam'ın birikimi, dini konuları dışarı alacak olursak, bunları acaba kaç tane temel başlık altında sınıflandırmamız mümkündür? Şimdi bunu ele almaya gayret edeceğiz. Şimdi az seyirciler, değerli kardeşlerim, birinci olarak hayvancılık. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam hayvancılıkta ne ilgisi var diye soracak olursanız. Çobanlık yaptık hocam. Çok güzel. Bravo. Aleyk Arapların deyişiyle. Hz. Peygamber aleyhisselam kaynakların bizlere verdiği bilgiye göre değerli kardeşlerim. Hz. Peygamber aleyhisselam 10'lu yıllardan itibaren, onlu yaşlardan itibaren çobanlık yapmış olduğunu biz biliyoruz. Hatta İmam Buhari'nin sahihinde değerli seyirciler şöyle bir rivayet var. Mekke'nin hemen dışında daha sonra insanların ismini anmadığı, unutulduğu bir yer var. Unuttuğu bir yer var. Hani köylerde şöyle bir durum vardır. Köylüler çok kullanmış oldukları alanlara böyle isimler verirler. İsimler verirler falancı yer filanca yer. Ama o coğrafi o bölge kullanılmaz olursa insanlar orayı bırakırsa artık oranın ismi de unutulur. Peygamber aleyhisselamın zamanında da çocukluk dönemlerinde de Mekke'nin hemen dışında Kararit denilen bir yer var. Kararit. Hazreti Peygamber aleyhisselam İmam Buhari'nin az önce ifade ettiğim gibi hadisinde beyan ettiği üzere Peygamber Aleyhisselam burada çobanlık yapmakta idi. Peygamber Aleyhisselam çobanlık yapmıştır. Bunun yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hepimiz biliyoruz. Kervanlarla yolculuk evet. yaptığını hepimiz biliyoruz. Ticari yolculuklar yaptığını biliyoruz. Bunu da neyle yapıyor? Develerle hocam. Develerle yapıyor. Bu da ne anlama geliyor az önce ifade etmiş olduğumuz? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayvanlarla işli dışı olduğunu, onlarla ilgili iyi bir bilgiye ve birikime sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bir şey daha var, Hz. Peygamber Aleyhisselam iyi bir binici. Hz. Peygamber Aleyhisselam iyi bir hayvan binicisi. Yani gerek deve olsun aziz seyirciler, gerekse at olsun Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın iyi bir binici olduğunu rivayetlerden görüyoruz. Tabi Hz. Peygamber Aleyhisselam niye böyle? Hem o ticari kervanlar hem de Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın pek çok yolculuk yapması, pek çok yolculuk yapması, Neyle gerçekleşiyor bu? Hayvan üzerinde gerçekleştiği için Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu alanda kendisine çok iyi bir birikim kazandırdığını biz biliyoruz. Başka elimizde yalnız rivayetler de var. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu yönünü anlayabileceğimiz yani hayvancılık olsun Hz. Peygamber iyi bir birikime sahip olduğunu gösteren bir rivayet var. Hepiniz bunu bilirsiniz. Ben seni hatırlatınca hatırlayacaksınız. Aziz seyirciler siz hatırlamayabilirsiniz. Hatırlamazsanız da sizi mazır görüyorum. Bir adam geliyor. Bakayım gıdım gıdım anlatacağım hatırlayacak mısınız? Bir adam geliyor Hazreti Peygamber'e. Ya Resulallah diyor. Eşim diyor bir çocuk doğurdu. Ama çocuk benden bizden değil diyor. Hatırladım. Ha, tamam. ha ne? Hocam yani rengi farklı doğuyor çocuğun. <gülüyor> o benden mi değil mi diyor. Evet. O, Peygamberimiz atlardan örnek veriyordu herhalde. Atlardan değil de Şimdi benim söyleyeceğim şeylerden örnek veriyor. Ha değil. Tamam hocam bir dakika. Rufay. Adam geliyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a Ya Resulallah diyor. Yani bir çocuğumuz oldu ama diyor bu çocuk diyor ne ona benziyor ne bana benziyor diyor. Yani burada bir sıkıntı var diyor. Peygamber Aleyhisselam aziz seyirciler ona diyor ki peki diyor sizin diyor develeriniz yok mu diyor kızıl develeriniz. Evet, deve. Bu develer diyor yavruladığı zaman hepsi hep aynı renkte mi yavruluyor? Hiç Hayır. başka renkte olmuyor mu? Adam şöyle bir sarsılıyor, kendine geliyor, oluyor diyor, farklı renk de oluyor. Bu nedir diyor Hz. Peygamber aleyhisselam, o ırka, damara çekmedir diyor. Hz. Peygamber'in buradaki sözü çok güzel. Yani o yukarıdaki kuşaktan bir geçmiş deve dedesine <gülüyor> çekmiştir demeye getiriyor Hz. Peygamber. Dolayısıyla senin çocuk da atalarından veya eşin tarafından atalarından herhangi birine çekmiş olabilir diyerek Hz. Peygamber aleyhisselam ne yapıyor? Adamı. Rahatlatıyor. Ama bu rivayetin bizim konumuzda bir ilgisi var. Onu ben niye anlattım? Esvert, niye anlattım? Hayvancılık. Bir bağlam var. Bu bize neyi gösteriyor? Hocam, Esfert orada, evet. <gülüyor> <Peygamber Efendimiz, gülüyor> Hasan, eğer... Hasan, evet. Hayvancılıkla alakalıydı. Hasan. Peygamber Efendimiz çobandı o. Burada neyi anlıyoruz Esmer sen söyle madem ismini anlık burada evet. Hayvancılığı hani hayvanları tanıdın. Ama çok benziyorsun ona ya. Böyle buradan durunca evet. Hayvanlarla hani içli dışlı olduğunu yani o diğer bir insani yönünde olduğunu hani ifade ediyoruz burada. İnsani yönünü anlatmıyorum ben başka bir şey vurguluyorum evet. Hocam... İnsani yönü elbette ki var. Ne? Evet. Hz. Muhammed Herhalan'da rehberlik etmektedir. Başlığı altında dini müktesebatı kenara bırakarak beş gruba ayırdık. Bunlardan ilki hayvancılıkta. Hayvancılıkla evet. alakalı rivayetleri söyledik. Buradan devenin doğumunda farklı renklerde evlatlar olduğunu da bu da hayvancılık müktesebatına giriyor işte. Bravo. Evet. Biraz bu rivayet. Evet. Çok güzel. Benden güzel anlattı. istemeyerek de olsa. Evet. Bu bize neyi gösterdi bu rivayet? Esasında Aleyhisselatü selam Efendimizin Hayvancılık hususundaki birikimini gösterdi. Evet. Ama şunu unutmayalım az kardeşlerim, değerli seyirciler. Peygamber evet. Aleyhisselam sadece onlara çobanlık yapan biri değil. Bu hayvanlar zaman zaman ne oluyor? Doğum yapıyor. Evet. Zaman zaman ölüyorlar değil mi? Evet. Ölünce de bunların derelerin soyulması gerekiyor ister istemez. Hatta şöyle bir rivayet var. Bakın Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayvancılık alanındaki bilgisinin derinliğini gösteriyor bize bu rivayet. Hz. Peygamber Aleyhisselam bir gün Medine'de yürüyor. Bir tane genç, aziz kardeşlerim, değerli seyirciler, koyunu kesmiş, uğraşıyor derisini çıkarmak için. Ama aziz peygamber aleyhisselam onun bu işi pek beceremediğini görünce öyle olmaz diyor bu. Peygamber aleyhisselam elinden da. bıçağı alıyor. O Kolları genç, sıvıyor. He, kollarını da sıvıyor aziz seyirciler. Ben çok koyun derisi yüzdüm. yüzdüm bayağı yüzdüm yani. Yani 200'den fazladır mübalağa yapmıyorum. Aziz peygamber aleyhisselam öyle olmaz diyor aziz seyirciler. O, Şuradan Toynağın altından Hazreti Peygamber deriyi Açıyor ondan sonra Hepiniz bilirsiniz Bilenler bilir Hayvan yeni kesildi zaten, çok sıcak olur Böyle elini soktuz ama Çişiyor kışın Hz. Peygamber aleyhisselam elini bir sokuyor Değerli seyirciler Neredeyse koltuk altına kadar sonra böyle doluyor oradan Hz. Peygamber aleyhisselam ona derinin nasıl soyulacağını Başlangıç aşamasına gence gösteriyor Sen diyor sonra böyle devam edersin Burada iki şey var bizim biri bizim konumuzla ilgili, diğer de Hz. Peygamber aleyhisselam bir başka boyutuyla ilgili. O da nedir? Uygulamalı, Uygulamalı tatbikat yapıyor. Uygulamalı tatbikat yapıyor Hz. Peygamber. Yani biz ama buradan şunu anlıyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselam bu hayvanlar hususunda, o dönem şartları içerisinde son derece iyi bilgiye sahip. Ama başka bir boyutu daha var. Bizim konumuzun kenarında olan bir hikmet boyutu daha var. Safa nedir o? Ne olabilir? Bir tahmin. Eyüp sen de söyleyebilirsin. Tam düşünüyordum ama açıkçası evet. tam bir cevaba ulaşamadım açıkçası. Burada Hz. Peygamber aleyhisselamın... Hikmet boyutundan mı? Ene beşerum mislukum. Hazreti hocam, Peygamber aleyhisselamın... Kibirlenmek yerine işe el atıyor hocam. Ya benim ya. peygamberim çok farklı bir insan. Abdülbaki. Yani Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle bir şey yok. Aziz seyirciler yani ben bir peygamberim, bana bu işler yakışık kalmaz. Hz. Peygamber aleyhisselam o toplumun bir ferdi gibi hani... Bizim bu dersimizin başında bahsettiğimiz gibi hani böyle yemesi, içmesi, ümmetle birlikte aynı şekilde devam eden bir insan Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın buradaki tevasunu görüyorsunuz. Şimdi o gencin yerine kendimizi koyalım. Biz diyelim hayvanı soymaya çalışıyoruz. Bu işi pek beceremiyoruz. Oradan Peygamber Aleyhisselam geliyor, bize gösteriyor. Sonra biz o işi yapıyoruz. Peygamber'e karşı olan bağlılığımız nasıl olur? Mükemmel olur. Mükemmel olur. Aziz seyirciler, bu sahabe-i kiramın, radıyallahu anhum. bu sahabe-i kiramın İslam'ı yeryüzünün her tarafına ulaştırmasında Peygamber aleyhisselamın onlara üflemiş olduğu bir ruh var. O ruh işte budur. O da nedir? Hazreti Peygamber aleyhisselam fiil olarak, uygulamalı olarak ashabıyla kucaklaşması ve onlardan kendisini soyutlamamış soyutlamamış olmasıdır. Hazreti Peygamber aleyhisselamı bu vesileyle tekrardan anmış olduk değerli kardeşlerim. Evet. İkinci alan, biz dedik ki soruyu, Yakup sen mi sormuştun? Soruyu Ömer ha. sordu hocam. Ha, soruyu Ömer, ben Ömer sordu. Hocam. Soruyu bir daha sor da bağlamı kaçırmamış olalım. Hocam evet. şimdi e, hadisleri ihtiva ettiği konulara göre tasnif ediyoruz. Bu tasnif sonucunda dini dini hükümleri, dini vazifeleri bir kenara bıraktığımızda Peygamber Efendimizin geriye kalan hadislerini nasıl tasnif ha. edebiliriz? Şimdi tam biz böyle bir kenara bıraktık deyince inşallah onun bağlamı Tüm yanlış anlaşılmaz. Yani geliyorum. bırakmıyoruz yani Hı. esasında ama biz kategorize etmeye çalışıyoruz aziz seyirciler, yani namazla, ibadetlerle ilgili olan hadisleri kenara aldık, onlar duruyor zaten orada. Ama diğer alandaki Aziz Peygamber selamın bilgi ve konuşmasını ele alıp gruplandırmaya gayret ediyoruz. İkincisi ziraat. Ziraatla ilgili olarak aziz seyirciler, değerli kardeşler, malumunuz olduğu üzere Hacca Umre'ye giden kardeşlerimiz çok iyi bileceklerdir. Gidemeyenlere de inşallah nasip olsun. Mekke'ye gidince Mekke'deki bütün ağaçların dibinde ne var? hortum, hortum var. Su hortum var. Niye? Sulamak için. Değil mi? Sulamak için. <gülüyor> <Başka> Çünkü <değil. gülüyor> Su hortum olmasa ağaçlar ayakta kalamaz. Evet. O yüzden yağmur yok. Azizler o Mekke'de gördünüz o yeşilliklerin hepsinin altında hortum var. Onu bilin. Evet. Ama bu bizim için bir şey ifade ediyor. Demek ki Mekke tarıma elverişli bir coğrafya değil. Zaten kayalıktır bildiğiniz gibi. Mekke'nin iş bölgesi taşlık bir bölgedir. Ve bu neyi getiriyor peşinden? İstersemez oradaki insanların ziraatı çok fazla meşgul olamamalarını bizlere gösteriyor. Demek ki Hz. Peygamber aleyhisselam hayatında hayvancılık gibi ziraat çok fazla bir yer tutmuyor. tutmuyor. Hatta i̇mam Müslim gibi bizim hadis kitaplarının rivayet etmiş olduğu hadislerden bir de Çok meşhur olan bir hadistir. Hz. Peygamber aleyhisselam siz de anlatacaksınız. Medine hicret ediyor. İnsanların hurma... Aşıladıklarını görüyor. Dölediklerini görüyor daha doğrusu. Evet. Hazreti. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? A aşılamayın diyorlar. Bu fıtratı bozar. Gibi ha, bu bir... yaptığınızın diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam çok fayda vereceğini düşünmüyorum. Evet. Aziz hurma dölleme şeklinde yapılıyor. Yani dişiyle erken çiçeklerini bitiştirme, buluşturmak suretiyle yapılan. Yani aşılama yöntemiyle değil. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bunu söyleyince bu işi yapan çiftçiler diyelim, ziraatte meşgul olan Medine ile olan insanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam e böyle dedi. Dolayısıyla bizim bu yaptığımız dölleme olayı gereksiz bir iştir deyip bunu bırakıyorlar Ama ürünler istenildiği gibi randımanlı olmuyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam e bunun üzerine onlara şöyle buyuruyor. Entüm alevne bi umuri dünyakum minni. Sizler bu dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselam e bunu söylerken esasında neyi kastetmiş oluyor? Ben bir tarım insana değilim. değilim. Yani tarım işlerini sizler benden daha iyi bilirsiniz. Burada yalnız bizim konumuz çerçevesinde bu husus zihninizin bir köşesinde kalsın. Bakın Hz. Peygamber aleyhisselam dinin dışında diye tarif edebileceğimiz bir konuyla ilgili birikiminin biraz az olduğunu kendisi ifade ediyor. Tamam bu çok önemli. Hz. Peygamber aleyhisselam bunu ifade etmiş olması bizim için çok önemlidir. Üçüncü Başlık, bir şey mi soracaktın? Ben şunları bir bitireyim ondan sonra. Üçüncü başlık, az seyirciler, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın evrenle ilgili, gök cisimleriyle ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri ve tavsiyeleri var. Evrenle ilgili, gök cisimleriyle ilgili Hazreti Peygamberimizin sözleri, hadisleri var. Bunlar çok ilginçtir az kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam yolculuklar çok yaptığı için, Gök cisimlerinden yararlanma suretiyle yön bulma hususunda peygamber aleyhisselam kendi dönem şartlarına göre iyi bir bilgiye ve birikime sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü bir tecrübe elde edilmiş. Çünkü aziz seyirciler peygamber aleyhisselam zamanında şu anda olduğu gibi iklim çok sıcak olduğu için akşam yolculukları yolculuklarda genellikle ne yapılıyordu? Öğleden evet. sonra özellikle dinlenmeye çekiniliyordu. Hazreti peygamber aleyhisselam da bu gece yolculuklarında neye ihtiyacı duyuyordu? Yıldızlar. Yıldızlara ihtiyaç duyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu alanda oldukça bilgiye ve birikime sahip olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Kaç başlık anlattım? 3 hocam. 3 bravo. Geldik 4. başlığa. Ticaret. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın birikimini bizlere yansıtacak 4. başlık ticarettir. Aziz seyirciler Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın önceleri amcası Ebu Talibe ticari faaliyetlerinde, kervanlarında yardımcılık yaptığını biz biliyoruz. Yani peygamber aleyhisselam malumunuz olduğu üzere kendi malı mülkü olan bir insan değil peygamberimiz. Annesi babası vefat ettikten sonra dedesi daha sonra amcası kendisine sahip çıktığı için peygamber aleyhisselamın doğrudan kendisini öyle ufak tefek elbette ki vardır ama öyle ciddi anlamda bir tüccar diyebileceğimiz bir birikimin olmadığını çok iyi biliyoruz. Amcası Ebu Talib Hazreti Peygamber aleyhisselam ne yapmıştır? Muhammed yardımcılık yapmıştır. Daha sonra Hz. Peygamber Aleyhisselam tabii Mekke'de o emin sıfatıyla birlikte başarılı dürüst, ahlaklı bir yönüyle insanların gözünün önüne gelmeye başlayınca Hazreti Hatice anamız ne yapmıştır? Peygamber Aleyhisselam'a teklifi kim götürmüştür? Hazreti Hatice, Hazreti Hatice annemiz götürmüştür. Anamız götürmüştür. Peygamber Aleyhisselam'ın bu yönünü bildiği için ve Hazreti Hatice annemiz de bu tercihinde ne kadar haklı olduğunu Evet hocam. Anlamıştır. Çok büyük ker etmiyorlar. Tabi Hz. Peygamber Aleyhisselam ona beklediğin üzerinde bir ker getirmiştir. Evet. Çünkü Peygamber Aleyhisselam asla ihanet eden bir insan değil ve Hazreti Hatice Valdemizi mutlu etmiştir değerli kardeşlerim. Ama başka bir şey daha var. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu ticari faaliyetleri ile ilgili olarak Hz. Peygamber malumunuz olduğu üzere aziz kardeşlerim. Mekke fethettikten sonra o Mekkeli olan insanlar Hz. Peygamber'in yanına geliyorlar, Mekkeliler. Müslümanlıklarını sunuyorlar, biz Müslüman olduk diyorlar. Ve aralarında ufak tefek konuşmalar geçiyor. Yani herkes, herkes birbirini tanıdığı için, yani Mekke'yi Hz. Peygamber fethedince yabancı bir beldeye gelmiş değil. Yani özellikle kendi yaşıtı olan herkesi Peygamberimiz ne yapıyor? Tanıyor. Bunlarla sohbet de ediyorlar. İkili, üçlü, ufak ufak sohbetler ediyor Hz. Peygamber zaman el verdiği ölçüde. Daha sonra arkadaşlar, Sa'ib bin Abdullah diye bir insan geliyor, Mekkeli değerli seyirciler. O da geliyor, Hz. Peygamber aleyhisselama bağlılığını sunuyor ve diyor ki biz diyor, burası çok güzel, biz diyor onunla zaten diyor ortaklaşa işler yapardık ticari faaliyette Sa'ib bin Abdullah. Ben onu diyor, dürüst bir ortak olarak gördüm. Asla bir ihaneti söz konusu olmamıştır. Ben bunu niye anlattım? Bunu niye anlattım? Ticaret hocam. Madde. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dördüncü başlık olarak ticari faaliyetler hususunda oldukça başarılı olduğunu görmüş olduk. Beşinci bir başlığımız daha var sevgili seyirciler. Bu da son başlığımız. O da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın tıpla ilgili Nebevi Tıp diye isimlendirilen o dönem şartlar içerisinde şifalı bitkilerle tedavi diye, fitoterapi diye isimlendirebileceğimiz alandaki konuşmalardır. Buyur. Yani bu konuda Ahmet, Yakup. Evet. soru soracağım ama, hem günümüzde olsun hem önceki yıllarda da olsun, Peygamber Efendimiz'den bu zamana kadar tıpla ilgili rivayetler sürekli insanlığın gündeminde bulunuyor. Peki Peygamber Efendimiz'in bu konuda söylediği sözler bazı insanlar tarafından sanki kıyamete kadar kabul görülmüş bir görüş olarak sınıflandırılıyor. Bazı insanlar tarafından da tam tersi görülüyor. Bizim bu konudaki tutumumuz, yaklaşımımız nasıl olmalı Peygamber Efendimiz'in sözlerini? Bugün hep güzel sorular soruyorsunuz. Evet, bu benim sizin hocanız olmamdan mı kaynaklanıyor yoksa sizin benim öğrenciniz olmanızdan mı kaynaklanıyor? Evet, birlikte güzel olmamız Evet. Şimdi ikisi de, aynı şey. ikisi de <gülüyor> esasında aynı şey, evet. Şimdi Yakupcığım, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu tıpla ilgili rivayetlerine baktığımız zaman bunların oldukça yekün tuttuğunu görüyoruz az seyirciler. Yani Hz Peygamber Aleyhisselam'dan tıpla ilgili nakledilen rivayetlere baktığımızda bütün hadis mecmuası içerisinde bunların oldukça geniş bir yer tuttuğunu az seyirciler görüyoruz. Bunları temelde ikiye ayırmamız mümkündür. Birincisi mevzu olan rivayetler. Size açıklıkla, rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın çeşitli amaçlarla istismar edildiği konuların başında tıp konusu gelir. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a bu hususta, bu tıp çerçevesinde uydurulmuş ve isnat edilmiş hadisler oldukça fazladır. Ama bizim mevzuat diye isimlendirdiğimiz mevzu hadisleri bir araya getiren kitaplara bakıldığında bunların hepsini bir araya getirilip ümmetin önünden bunların temizlendiğini görüyoruz. Demek ki birinci kısım nedir? Mevzu olan rivayetlerdir. İkinci kısım da mevzu olmayınca haliyle doğru kısım. Yani, heh, sahil zayıflıktan sahil. zayıflıktan sahipliğe doğru bir çizgi elge içerisinde gidip gelen rivayetler var. Yani bir kısmı zayıftır. Bir kısmı Sahihtir. Bir kısmı da bizim zayıfla ve sahih arasında diye isimlendirdiğimiz Hasendir. Bir kısmı hadislerde bu şekilde isimlendirilebilir. Peki tarihi sürece bakacağız az seyirciler. Şimdi vereceğimiz bilgiler önemli. Hazreti Peygamber aleyhisselamdan tıpla ilgili gelmiş olan bu rivayetlere İslam alimler nasıl bakıyorlar? Bunları nasıl görmüşler? Şimdi bu usta ben sizlere elimizden geldiği kadarıyla bir bilgi vermeye gayret edeceğiz. Değerli seyirciler, bir kısım bilginler, İslam bilginleri, birkaç da isim vereceğim bu arada. Tıpla ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselam, tabii rivayetin sahip olması gerekiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir şey dediyse, bunlar mutlaka vahiy ile ve ilhamla söylenmiştir diye benimsemiş olan alimler var. Yani bu bilginlere göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam ne demişse bunları doğrudan Allah'tan almıştır. Yani bunlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kendisinin söylediği şeyler değildir diye, Kabul eden insanlar, Mehdi bin Ali el-Yemani gibi ve hepinizin çok tanımış olduğu, yakından bildiğini düşündüğüm Suriye bilginlerini Said Havva bu şekilde kabul eden insanlardandır. Ülkemizde de bu düşünceyi savunan, kabul eden büyük bir bilginimiz vardı. Bulgaristan göçmenlerinden olan, 1983 yılında vefat etmiş olan ve bu coğrafyaya pek çok kitap kazandırmış olan Ahmet Davutoğlu diye bir hocamız vardı. Yaşı benim gibi olanlar bilirler. 1983 vefatı. Buhari tercümesi... Buhari değil. E, Ebu Davud tercümesi. Değil. O da mı diyeceğim? Değil. Son atış hakkın... Müslüm, Müslüm kaldı Müslüm. geri. Evet. i̇mam Müslimi tercüme etmişti kendileri. Başka kitapları da tercüme etmişti. Mesela İbn Abidin diye bizim Hanefi fıkhının büyük baba kitaplarından bir tanesidir. Onun ilk on cildini tercüme eden zatır Rahmetullah aleyh. O da değerli seyirciler, Hazreti Peygamber aleyhisselamın haber verdiği her şeyin bu şekilde olduğunu düşünür. Hatta der ki eğer der biz hadisi anlamakta zorlanıyorsak yani biraz bize bugünkü modern verilerle çeliştiğini görüyorsa, böyle bir şüphe bizde uyanıyorsa bunu biz diyor müteşabi hadislerden kabul edeceğiz. Yani bunu Allah'a havale edeceğiz. Yine biz onu o şekilde kabul edeceğiz diye bir yaklaşımı söz konusudur. Demek ki birinci gruptakiler bütün Hz. Peygamber aleyhisselamı sahi olma kaydıyla ondan gelen hadisleri arkadaşlar vahiy ve ilhamla gelen hadisler olarak kabul ediyorlar. Tamam. İkinci gruba baktığımızda değerli kardeşlerim bunların doğrudan Hz. Peygamber'in Allah'tan almış olduğu vahiy değil de bunların Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz'de vahiy, nübüvvet ve kâmil akıldan oluşan bir anlayışla, bir kavrayışla dile getirmiş olduğu meseleler olduğunu söylüyorlar. Yani şunu kastediyorlar, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bilgi kaynağı Allah'tır. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'da oluşan bir yüksek, yüce bir anlayış, kavrayış vardır. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bu sözleri doğrudan vahiy olmasa bile, onun ardında ilahi bir destek söz konusudur. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam bunları ne ile söylüyor? Kamil bir akıl ile söylüyorlar ve bunlar, diyorlar ki bu bilginler, bunlar nübüvveti tamamlayan unsurlardır. Yani bir nevi nübüvvetin içerisine neredeyse tamamen almış oluyorlar. İbnül Kayyim diye İmam İbni Teymiye'nin bir öğrencisi var. O bir de Ali'ül Kari diye Hanefi fıkhında çok önemli bir yeri olan bir bilgin var. Onların yaklaşımları bu şekildedir. Onlar bu şekilde kabul ederler. Üçüncü grup, üçüncü grup aziz kardeşlerim. Bunların bir kısmını Hz. Peygamber'e selamı tıpla ilgili söylemiş olduğu bilgilerin bir kısmının tecrübeyle, yani dolayısıyla Hz. Peygamber'e selam o coğrafyada edilmiş olduğu tecrübeyle bunları söylemiştir diye, bir kısmının da Hz. Peygamber'e ihsan edilmiş olduğu, olan mucizer olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bir kısmı diyorlar Hz. Peygamber'in tecrübe bilgisidir, bir kısmı da bu tıpla ilgili rivayetlerin bir kısmı da Allah'ın Hz. Peygamber aleyhisselama, mucizesidir diye kabul ediyorlar. Kim bunu söylüyor? İslam peygamberi aldığı kitabı Türkçemizde tercüme edilmiş olan Hamidullah. Muhammed Hamidullah ve bir başka bilgin daha var o da çok meşhur Muhammed Gazali bu bildiğimiz İhyad'ın yazarı rahmetli Muhammed Gazali değil 1996 yılında vefat etmiş olan ve İslam dünyasında çok tanınan aynı isimdeki Muhammed Gazale adlı bir Mısırlı bilgine aittir. Demek ki üçüncü görüş de bu şekilde. Peki dördüncü görüş nedir aziz kardeşlerim? Bu en sona saklamış olduğum düşüncedir. Bu görüşe sahip olan insanlar diyorlar ki bütün Hz. Peygamber'in tıbla ilgili söylemiş olduğu şeyler kendi dönemindeki bilgiler çerçevesinde Hz. Peygamber'in sahip olduğu malumattır diyorlar. Dolayısıyla bunlara ilahi bir yön affetmiyorlar. Kim bu şekilde düşünen? Bunlar da çok meşhur insanlar. Bakın isimlerini biliyorsunuz. Taberi, hatta bizim İbn Haldun ve Şah Veliyullah Dihlevi gibi bilginler bu şekilde düşünüyorlar. Hatta İmam Nevevi'nin İmam Şafii'nin mezhebinde ve hadis çok büyük bir yeri olan İmam Nevevi'nin bu konuda bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi var. Bu düşünceyi bizler özetler mahiyettedir. Çok ilginç bir şey söylüyor İmam Nevevi. Değerli kardeşlerim diyor ki: Hurma aşılama işinde olduğu gibi Hazreti Peygamber'in dünya ile ilgili görüş ve zanlarının tersinin meydana gelmesi mümkündür. Bu onun için bir noksanlık değildir. Çünkü o asabının yönünü ahirete ve ahiret bilgilerine yönlendirmeye çalışmıştır. Şimdi bu düşünceyi özetleyen bu görüşe göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın görevlendirilmiş olduğu alan nübüvettir, İnsanlara tevhidi öğretmektir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın görevi aziz kardeşlerim bir ziraat hocalığı veyahut da bir ticaret rehberliği veya hayvancılıkla ilgili insanlara çobanlığı öğretmek Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın gönderilme amacı Değil. bu değildir diyorlar. Bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir diye söylüyorlar. Peki Hocam Hı. E, peki bu dört yaklaşımdan son değerlendirmeye göre dördüncü yaklaşıma daha mı böyle yakın olmamız gerekiyor yoksa nasıl yaklaşmalıyız yani dört yaklaşımdan? Şimdi tabii ben e, Safa bunları özetlemeye gayret edeceğim. Bizim bakışımızın nasıl olması gerekiyor? Biz burada yani ağız araştırmalarımız sonunda erişmiş olduğumuz kanaati elimizden geldiği kadarıyla e, az seyircilerimize anlatmaya gayret edeceğiz. Yani bizim bakışımız şimdi inşallah o senin soruna cevap vermeye Edelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Bir kere Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın tıpla ilgili rivayetlerini böyle ayrı bir başlıkta ele almak, konuyu incelemek açısından faydalı olabilir ama bize düşen şey esasında Peygamberimizin dini görevlerimiz dışında buyurmuş olduğu bütün hadisleri esasında aynı potada değerlendirmemiz lazım. Yani şunu kastediyorum. Mesela gök cisimleriyle ilgili Hazreti Peygamber ne buyurdu? ve hayvancılıkla ilgili Hz. Peygamber aleyhisselam ne buyurdu? Ziraatla ilgili Hz. Peygamberimiz ne dedi? Bunların hepsini tıbla ilgili rivayetleri de aynı potaya koyarak değerlendirmemiz gerekir. Tecrübi ya, yani. Ha, tecrübi. tecrübi. Veyahut da nedir bunlar? Yani bunu anlamaya çalışırken ülkemizde ve bir kısım İslam ülkelerinde şöyle bir hata yapılıyor. Bunları diğerlerinden soyutlayarak bunun üzerinden Hz. Peygamber aleyhisselamın dini bilgiler dışındaki bilgisini anlamaya çalışıyor insanlar. Bu yapmak, bunu soyutlamak doğru bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla bütününe bir geniş bakış açısı ortaya koymamız ve bunun üzerinden bir sonuca varmamız elbette ki doğru olacaktır. Şimdi bu birinci noktayı ortaya koyduktan sonra ikinci olarak senin soruna cevap olması açısından bunu ifade etmek istiyorum. Bizim bakacak olduğumuz şey şudur. Aziz kardeşim, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın tıpla ilgili söylemiş olduğu, veya tavsiye etmiş oldu veya kendisini de icra etmiş olduğu ki Hz. Peygamber'in kendisinde icralar var biliyor musunuz? Evet. Yani peygamber zaman zaman hocam? dağlama yapan bir insan. Yani tavsiyeler olması yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın benim anlayabildiğim kadarıyla aziz kardeşlerim, peygamberimiz çok böyle yolculuklar yaptığı için hani yolculuklarda insan hasta olduğu zaman doktora gitme hakim o zamanki ifadeyle hekim bulma imkanı var mı? Yok. Yok. Yok. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'da benim kanaatim Oldukça iyi bir bilgi birikimi olduğu düşüncesindeyim yani düşün Hazreti Peygamber Şam'a yolculuğa gitti, yolda insan hasta olmaz mı? Olur. Olur Hazreti Peygamber'in ve arkadaşlarından biri Peygamberimizin şöyle düşünelim arkadaşlar 20'li yıllardan itibaren 40'lı yaşlara kadar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvvette görevlendirilene kadar 20 yıllık hayatı böyle ticari faaliyetlerden geçmiştir. Bununla haşır neşirdir Peygamberimiz. O yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın iyi bir bilgiye sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söylememiz mümkündür. Evet. Şimdi bizim bu rivayetleri nasıl değerlendireceğiz? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu sözlerine, buyruklarına, uygulamalarına bakışımız nasıl olmalı diye sordun ya. Aziz kardeşim bakın. Önce şuna bakacağız. Peygamber Aleyhisselam Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz tıpla ilgili buyurmuş olduğu bu sözleri acaba ilk bir kez kendisi mi söyledi, daha öncesinde bu coğrafyada bu sözler bilinmiyor muydu? Buna bakacağız. Yani şunu bakacağız, Peygamber aleyhisselam diyelim ki balı tavsiye etti, işte çörek otunu tavsiye etti, ismidi tavsiye etti Peygamber aleyhisselam, başka şeyleri tavsiye etti. Acaba bunlar o coğrafyada bilinmiyor muydu? Buna bakarsak esasında Safa'nın sormuş olduğu soruya bir cevap penceresi açma imkanımız olabilir. Aziz kardeşlerim. Tamam. Bunlara baktığımız zaman değerli kardeşlerim Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın esasında bu konularla ilgili buyurmuş olduğu rivayetlerin hiçbirisinin Peygamber Aleyhisselam'ın insanların bilmediği, Peygamberimizin sıfırdan yeni söylemiş olduğu bir mesele olmadığını hepimiz görüyoruz. Tamam arkadaşlar? Bu çok önemlidir bizim için. Yani bize düşen şey nedir? Bize düşen şey şunu yapacağız biz. Acaba Peygamber Aleyhisselam'ın tıpla ilgili bazı şeyler tavsiye etmiş veya kendisi uygulamış. Acaba bunların öncesi var mı? Ha, hocam işte bunların öncesi var mı? Buna şimdi, bakacağız. Kendisi o bulunduğu bölgenin bilgilerinden mi faydalanıyordu yoksa yeni bilgiler mi e, tıbbi bilgileri kendisi mi şey yapıyordu? Onu mesela soracaktım ben de. Ona ben cevap vereceğim inşallah. Safailesin ikinizin sorusunu birleştirmek suretiyle olsun. Buna da diyeceğim şey şu. Az kardeşlerim bir açıdan da şöyle bakmamız lazım bu rivayetler. Ashab-ı kiram bu rivayetleri nasıl aktarmıştır? Bunlara baktığımız zaman ashab-ı kiramın Hz. Aleyhisselam'ın tıbla ilgili rivayetten aktarırken Hz. Peygamber'in bir mucizesi gibi aktarmadıklarını görüyorsunuz. Yani Hz. Peygamber'in hayatını diyelim ki dilim dilim aktarıyorlar. Peygamber'imizin yemek yemesi, Peygamber'imizin içmesi, Peygamber Aleyhisselam'ın yürümesi vesaire. Peygamber Aleyhisselam'ın tıbla ilgili söylediklerinde bu çerçevede Peygamber'imizin hayatının tabiî, cüzdeleri olarak, parçaları olarak bunları aktarmış olduklarını bir mucize olarak aktarmadıklarını görürüz. Bu son derece önemlidir. Hocam ben de bir şey için Buyur. öğreneyim. Evet. Şimdi pe sahabe, peygamber efendimizin yaptıklarını tıplı alakalı mucize olarak görmüyordu ama şu an Arap dünyasına baktığımız zaman hacamat buraların olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bizim kendi ülkemize baktığımızda pek yani kendi çevremde dahil olmak üzere çoğu kişinin hacamat yaptığını görüyoruz. Onlara sorduğumuz zaman bunlar özellikle dini uygulamara dayandırıyorlar. Ayrıca sünnet olduğunu söylüyorlar. Biz bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi o senin sonra şöyle bir cevap vereyim. Ben az önce Abdülbaki ile Safa'ya cevap vermeye çalışırken dedim ki arkadaşlar bizim bakmamız gereken şey bunun öncesi nedir? Şimdi senin sorunu da bunun içerisine alıyorum. Şimdi bize düşen şey nedir? Acaba Hacamatı Hacamatı peygamber aleyhisselam kendisi mi icat etmiştir? Yapılan araştırmalar aziz seyirciler yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Peygamber aleyhisselamın yavaş yavaş tane tane söyleyeyim. Hazreti Peygamber aleyhisselamın uyguladığı veya tavsiye ettiği, veya da huzurunda veya bilgisi dairinde yapılmasına ses çıkarmadığı tedavi yöntemlerinin o dönem şartlar içerisinde 43 tane olduğunu tespit ediyoruz. Lütfen dikkat! Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamberimizin bilgisi, görmesi, duyması, ses çıkarmaması çerçevesinde yapılan tıbbi tedavi yöntemlerinin Tıp çerçevesi içerisinde değerlendirilebilecek olan uygulamaların 43 tane olduğunu görüyoruz. Bu 43 madde içerisinde ne girer biliyor musunuz? Ömer Faruk sen sormuştun değil mi? Hasan sen mi sordun? Bu 43 başlık içerisinde senin sorduğun hacamat da girer. Başka ne girer? Çörek otu, ismit, balla tedavi, hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Sünnet olmak, dişleri fırçalamak, dişleri fırçalamakta da dahil olmak üzere 43 tane başlığın Rukye değerli kardeşlerim. Rukye hatta inşallah biz ilerleyen süreçte ele alacağız. Çok affedersiniz, ilim dağılır olmaz, ağreden berudar olmaz. Develerin idrarıyla tedavi meselesi de dahil olmak üzere bunu ele alacağız inşallah. Dahil olmak üzere lavman bilmiyor Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında arkadaşlar. Zakkum'un mesela tedavi için kullanılması. Bunlara baktığımız zaman dağlama, rukye dediğimiz okuyarak tedavi etme vesaire vesaire vesaire Toplam 43 tane başlık var. Aziz kardeşlerim. Hazreti Peygamber'in demek ki bilgisi dahilinde yaptığı, ettiği, tavsiye ettiği veya rıza gösterdiği. 43 başlık var. Bu 43 başlıktan aziz seyirciler 42 tanesinin İslam öncesinde uygulandığını tespit edebiliyoruz. Yani elimizde bunların öncesinin olduğuna dair kaynaklar var. Ama bulamadığımız bir tek başlık var. O da mantardır. Mantarla ilgili Hazreti Peygamber'in Aleyhisselam'ın e, tavsiyesi var mantarla ilgili olarak da mantar kudreti helvası cinsinden faydalı bir e, ne diyelim bitkidir diyor Hz. Peygamber aleyhisselam. Ama bunun İslam öncesi uygulandığına dair kaynaklarda bir bilgi bulamıyoruz. Ama ben şahsen şöyle yapıyorum. Diyorum ki kendi kendime bu 42 tanesinin öncesi varsa bunun öncesi olduğuna dair bir bilgi bulamasak bile bunu da 42'nin yanına koyarak hepsini aynı havuzda aynı potada değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman arkadaşlar bunlara baktığımız zaman bunların hepsinin İslam öncesinde var olduğunu görürüz. Ama biz dersimizin başında bir şeyi vurgu yaptık. Dedik ki Peygamber Aleyhisselam bunlardan yararlanmıştır ama Hazreti Peygamber ne yapmıştır? Tasih etmiştir. Tasih yapmıştır. Mesela bakın şunu dedim Rufay Rukiye mesela İslam öncesinde var. Rukiye. Yani okuyarak insanları tedavi etme. Ama Hz. Peygamber ne yapıyor? Rukyede diyor böyle şirke insanları bulaştıracak şeylerden insanları tenzih ediyor. Hz. Peygamber Allah'ın adını yücelte ve tevhidi öne çeken dualar ile rukiye yapılması Hz. Peygamber aleyhisselam müsaade ediyor. Veya Peygamber aleyhisselam öncesinde sihirbazlara gidiliyor insanlar. Değil mi? Gidiyor insanlar. Veya faloklara. Evet. Değil mi? Hz. Peygamber Allah'ın ayetlerinde de zaten belirtildiği üzere bunlara müdahale ediyor Hz. Peygamber aleyhisselam ve sihirbazlığı mesela, sihirbazların tedavisini vesaire hayatın içerisinden çekip alıyor. Aziz seyirciler bakınız buradan zamanımızın daraldığını da söylüyor bize yönetmenimiz ama burada önemli bir husus var. O da şudur, burada bakın Hz. Peygamber aleyhisselamın tıp çerçevesindeki bu hadislerin, aziz kardeşlerim değerli seyirciler bize, İki şeyi gösteriyor esasında. Bir Müslümanların tıp tarihini yazmak isteyenler, Müslümanların tıp tarihini yazmak isteyenler hadislere bakmaya mahkumdur, mecburdur. Yani sen Müslümanlar tıp tarihini yazmak istiyorsun. Bu sözüm hadis kitaplarına değer vermeyen kardeşlerime dir. Onlara özellikle hasreten rica ediyorum. Bakın bu kısmı iyi dinleyelim inşallah. Aziz kardeşlerim sen Müslümanların tıp tarihini yazmak istiyorsan Hz. Peygamber Aleyhisselam dönemine ve Peygamber Aleyhisselam uygulamalarına veyahut o dönemdeki uygulamalara mutlaka ne yapman lazım? Kulak vermen, dikkat kesilmen gerekiyor. Bunu yok sayamazsın. Hadisler bir döküman yani kadar hocam. Çok güzel. İkincisi döküman, he? yani Her hadis döküman sunuyor bize. döküman. Kesinlikle. İkincisi ikincisi sen Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Hayatını yazmak istiyorsan, yazmak istiyorsan sonuçta sana biri bir soru getirecektir. Sana diyecektir ki, diyelim ki sen Hz. Peygamber'in hayatını yazıyorsun. Sana diyecek ki, Hz. Peygamber'in yemesi, içmesi, anlattın, bir şeyler dedin. Ondan sonra geldim Ahmet'e, Yakup'a dedim ki, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın oturup kalkması bunlarla ilgili bir şeyler söyle. Sonra geldim Server Esverte dedim ki, Hz. Peygamber Ailesiyle olan ilişkiler. Safa'ya geldim, ona gittim, buna gittim. Senin aklına şu da gelir değil mi sorular? Ya peki bu insanlar hasta oldukları zaman veya Peygamberimiz hasta olduğunda veya bir şey olduğu zaman ne yapıyordu ya bu insanlar? Bunu sana sorar. E sen şimdi her soruya cevap ver. E gelince bir şey yok. Böyle bir şey olmaz. Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatın o kısmı boş kalır. Aziz seyirciler o boşluğu doldurmamız için bizim... Hadislere bakmamız gerekiyor. Biz hadislere gelip bakmamız Hıcan. gerekmektedir. Buyur. Bir de şimdi bu Vay. 43 uygulamanın Efendimiz'den önce tatbik ediliyor olması da e, yanlış bir şey değil. En nihayetinde Efendimiz'den önce de gelmiş peygamberler var. Evet. Bu peygamberlerin indiği toplumlar var. Bu toplumlarda uygulanan bir şeyler var. Yani düşünce tarihi yazımına baktığımızda Avrupa'da sonradan bizlere da Avrupa'ya da yutturulmuş bir şey. Sürekli olarak e, çağlara ayırıyorlar. Ama 18. yüzyıla kadar Avrupa'da peygamberler ön plana alınarak bir düşünce tarihi yazımı yapılıyor. Yani dolayısıyla bu peygamberlerin az önceki örneklerle yedikleri içtikleri tıpta neler uyguladıkları ailesiyle olan ilişkileri yani dolayısıyla bu bizim için bir e, komplekse dönüşmemeli. Evet, Bilalik bir onurdur. Aziz kardeşim Rufa iyi söyledin. Aziz seyirciler Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın her şeyi bizim için değerlidir. Bak. Hazreti Peygamber Aleyhisselam her şeyi Hatta tespit edebilsem, öksürmesi bile benim için değerlidir. Evet. Benim için değerlidir ya. Yani şu zamanda Hz. Peygamber aleyhisselam öksürdü mesela. Ve Hz. Peygamber şu zamanda uyudu. Bu benim için bir değerdir. Çünkü ben Hz. Peygamber aleyhisselam hayatının bir dilimini dolduruyorum. Bu çok önemli aziz seyirciler. Hz. Peygamber aleyhisselam hayatının bir dilimini dolduruyorsun. Hayatını ikmal ediyorsun. Hz. Peygamber şu zaman diliminde şunu yaptı. E bizim için de Hz. Peygamber Aleyhisselam لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ Şimdi Allah bunu Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı önümüze bizim rehber olarak koymuştur. Dolayısıyla biz sevdiğimiz insanın, siz mesela aziz seyirciler sevdiğiniz insan ne yapıp ettiğini bilmek istemez misiniz? Burada bizim bahsettiğimiz insan Hz. Peygamber Aleyhisselam'dır. Elbette biz onu her yönüyle bilmek isteriz. Bizim bütün çabamız budur. O yüzden bu sohbette, bu dersiyle almış olduğumuz, almaya gayret ettiğimiz konuda bu açıdan bizim için çok önem arz etmektedir. Ama velakin konu çok önemli olduğu için sevgili seyirciler, önümüzdeki programda Allah nasip ederse buna devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah bizleri o kutlu elçinin yolundan ayırmasın ve kalplerimizi Rabbimizin istemiş olduğu şekilde kardeşler eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.